Ayağına taş gözüne yaş değmesin bu cümlenin ne kadar tanıdık ne kadar e, içten olduğunu bir düşünsenize sanki binlerce yıllık bir yankı gibi içimizde bir yerlere dokunuyor. İşte bugün size gönderilen bu zengin kaynaklar ışığında tam da o dokunuşun peşine düşüyoruz. Anadolu ve Mezopotamya'nın sözlü geleneğindeki hayır dualarını yani halk edebiyatındaki adıyla alkışları birlikte deşifre edeceğiz. Ve bu yolculuğa başlarken belki de en temel şeyi hatırlamak lazım. Bu gelenekte söz sadece bir ses değil, bir eylem, bir oluş hali. Ağızdan çıkan kelimenin evrende bir karşılık bulacağına, yani hedefine varacağına dair sarsılmaz bir inanç var. Söz adeta bir büyü gücünde. Bu söylediğiniz konunun bütün çerçevesini değiştiriyor. Yani bu dualar sadece birer iyi dilek değil, geleceği şekillendirmeye yönelik birer niyet beyanı aslında. Elimizdeki derlemelerde bu niyetlerin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor değil mi? Türkmen obalarından Kürtçe değişlere. Las köylerinden Alevi Bektaşi Cemlere, Balkan göçmenlerinin o hasret dolu dualarından, Karapapak, Terekeme alkışlarına kadar yüzden fazla özgün metin var önümüzde. Amacımız da sanırım coğrafyanın, iklimin, yaşam biçiminin bu güçlü sözleri nasıl şekillendirdiğini anlamak ve o ortak umudu bulup çıkarmak. Kesinlikle ve o sözün gücü inancı bir diyalektik yaratıyor. Alkış yani hayır duası ve onun zıt kardeşi kargış. Beddua. Aynen beddua. Aslında biri olmadan diğeri de olmuyor. Şöyle düşünün ayağına taş değmesin demek ayağına taş değmemesi gibi kötü bir ihtimalin varlığını kabul edip ona karşı manevi bir kalkan oluşturma çabasıdır. Ve bu kalkanı oluşturan kişinin yani o aksaçlının aksakallının tecrübesi o söze gücünü verir. Bu yüzden ağzı dualı olmak o topluluklardaki en büyük itibardır. Torunlara edilen dualarda sadece kişisel bir sevgi değil. Ocağın tütmesi, soyun kurumaması gibi bütün bir sülalenin varoluş kaygısını sırtlanır. Peki bu evrensel varoluş kaygısı Anadolu'nun farklı topraklarında nasıl farklı renklere bürünüyor? İsterseniz ilk durağımız Orta Anadolu olsun. Yörüklerin ve Türkmenlerin dünyası. Orada hayatın ritmini, tarım ve hayvancılık belirliyor. Haliyle dualarda bu ritme ayak uyduruyor. Mesela Konya'dan gelen bir dua var, tam olarak bunu anlatıyor. Kuzum ayağına taş, gözüne yaş değmesin, Hızır yoldaşın devletin başın olsun. Tarlada ekinin, ahırda malın gür olsun. Bu dua o yaşam tarzının adeta bir anayasası gibi. Üç temel direği var. Birincisi güvenlik. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin. İkincisi manevi destek. Hızır yoldaşın olsun. Yani zor zamanda yalnız kalma. Üçüncüsü ve en önemlisi de ekonomik refah. Tarlada ekinin, ahırda malın gür olsun. Buradaki o devletin başın olsun ifadesi de çok ilginç. Evet evet o benim de dikkatimi çekti. Bugünkü anladığımız anlamda bir devletten bahsetmiyor sanırım. Kesinlikle bahsetmiyor. Burada devlet eski Türkçedeki kut gibi. Yani talih, saadet, şans anlamında kullanılıyor. Başına talih kuşu konsun demek aslında. Bir de Burdur yöresinden gelen şu dua var ki, oradaki paralellik müthiş. Tuttuğun altın, attığın tohum bereket olsun, ambarın buğdayla, kucağın bebeyle, hanen neşeyle dolsun. Ambarın buğdayla, kucağın bebeyle dolması, üretimin devamlılığı ile neslin devamlılığı yan yana konulmuş biri olmadan diğerinin pek bir anlamı yok gibi. İşte bu yerleşik ve üreten toplumların zihin kodudur. Tarımsal bereket neyse biyolojik üreme de odur. Biri toprağın, diğeri ailenin bereketi. Hatta kaynaklarda geçen Isparta'dan bir detay daha var ki bu bakış açısını zirveye taşıyor. Düğünün güzün olsun dileği. Ben bunu hep çok romantik bulurdum. Sonbahar sararan yapraklar falan. Ama galiba bunun arkasında da başka bir şey var. Hem demnasıl. Bu romantizmden çok ekonomik bir strateji beyanı. Güz ne demek? Hasat sonu demek. Köylünün ambarının en dolu, cebinin en dolu olduğu zaman. Yani bu dua aslında hayata borçsuz, refah içinde güçlü bir başlangıç yap demenin en zarif, en şiirsel yolu. İnanılmaz. Romantizmin arkasındaki pragmatizm bu olsa gerek, bir dileğin bile o toplumun ekonomik takvimine göre şekillendiğini görmek çok etkileyici. Peki bu kaygı coğrafya sertleşince <gülüyor> bereketli topraklarda üretim yapmak yerini daha çetin bir hayatta kalma mücadelesine bıraktığında nasıl bir şekil alıyor? Sanırım Doğu Anadolu'daki dualar bu sorunun cevabını veriyor değil mi? Kesinlikle. Orada artık odak noktası bereketten çok dirence kayıyor. Dualar sert iklime ve zorlu yaşama karşı birer direniş manifestosuna dönüşüyor. Karş yöresinden bir terekeme duası mesela bunu çok net gösteriyor. Ayağın taşa dokunmaya, ocağın küllenmeye, Allah seni görpe yani taze yaşta kara kopra vermeye, kadan menegele bala. Kadan menegele, belan bana gelsin. Bu çok çok derin bir fedakarlık. Sadece seni seviyorum demek değil, senin acını senin yerine ben üstlenirim demek bu. Aynen öyle. Bu o coğrafyanın en karakteristik fedakarlık kültünü yansıtır. Yaşlı kişi, kendisini torununun başına gelebilecek belalara karşı canlı bir kalkan, bir tür manevi sigorta olarak sunuyor. Bir de Erzurum'dan gelen bir dua var, okuduğumda gerçekten durup düşünmek zorunda kaldım. Ağzının tadı, evinin dadiği yani düzeni, bozulmasın, düşmanların ayağının altına döşek, başına yastık olsun. Bu nasıl bir güç dahayülü? İnanılmaz bir imge. Dikkat edin, düşmanın yok olması, ölmesi istenmiyor. Çok daha fazlası isteniyor. Düşmanın tamamen boyun eğerek, kimliğini yitirerek, senin konforuna hizmet eden bir nesneye dönüşmesi dileniyor. Bu, pasif bir zafer değil, mutlak bir hakiniyet arzusunun söze dökülmüş hali. Yine o bölgeden, doğayla mücadeleyi özetleyen bir dua daha var kaynaklarda. Tanrı seni kanadının altına ala, yel vura yelmenmeye, yani sarsılmamaya, sel selmenmeye, sürüklenmemeye, rüzgara ve sele karşı kök salma, sarsılmama duası bu. İklimin zorluğu duanın direncini artırıyor. Bu doğaya karşı direnç ve düşmana karşı mutlak hakimiyet arayışı insanın kendi gücüne odaklanıyor gibi. Peki işin içine daha belirgin bir ilahi teslimiyet girdiğinde dil nasıl değişiyor? Sanırım Kürtçe gelenekteki dualar bu noktada farklı bir kapı arılıyor. Orada hude, yani Allah inancı çok merkezde. Evet, dualar genellikle daha kısa, daha öz ama bir o kadar da derin. Mesela en bilinenlerden biri "Turaheji ahe de bibezer". Yani eline aldığın toplak avucunda altın olsun. Bu ilk bakışta evrensel midas dokunuşu mitini hatırlatıyor ama aslında daha derin bir anlamı var. Sadece zenginlik dileği değil yani. Değil. Bu. Emeğin değerlensin, çaban boşa gitmesin duasıdır. Toprak, harcanan emeği ve çabayı temsil eder. Altın ise o emeğin getirdiği değeri, hak edilmiş karşılığı. Bir başka örnek var ki, o da toplumsal yapıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hudu, kureki bide te, piştate p rast bibe, malate, şen bibe. Yani... Allah sana bir erkek evlat versin, sırtın onunla dikelsin, evin şenlensin. Buradaki kilit ifade sanırım o sırtın dikelsin kısmı. Kesinlikle. Kaynaklardaki analizi tarafsız bir şekilde aktarmak gerekirse bu dua ataerkil toplum yapısının bir yansıması. O yapı içinde erkek evlat sadece soyun devamı değil. Aynı zamanda ailenin gücü, koruyucusu ve en önemlisi yaşlılıkta ebeveynlere bakacak olan sosyal güvencedir. Sırtın dikersin ifadesi tam olarak bu anlama gelir. Fiziksel ve sosyal bir güç, bir sigorta demektir. Bu, o kültürel bağlam içinde bir beka sorununa karşı alınmış manevi bir önlemdir. Bu ilginç. Peki kaynaklar kız evlat için kurulan dualarda buna benzer bir güvence temasının olup olmadığını da inceliyor mu? Yoksa o dilekler tamamen farklı bir duygusal çerçevede mi şekilleniyor? Çok yerinde bir soru. Genellikle kız evlat için edilen dualar hayırlı bir kısmet, gittiği yerde yüzünün gülmesi, iyi bir yuva kurması gibi temalara odaklanıyor. Yani güvence yine bir evlilik kurumu üzerinden... Dolaylı bir yolla dileniyor. Bu da yine o toplumsal yapının kodlarını gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi bu dualar o toplumların sadece inançlarını değil, sosyal sigorta sistemlerini, gelecek kaygılarını ve çözüm mekanizmalarını da ortaya koyuyor. Evet bu dualar toplumsal yapı ve beka kaygılarıyla çok iç içe ama bir de mücadelenin tamamen içe döndüğü, Maddi refahtan çok ahlaki bütünlüğün ön plana çıktığı bir gelenek var. Sanırım Alevi Bektaşi inancındaki gülbanklardan bahsediyoruz. Orada mücadele doğayla ya da düşmanla değil, daha çok insanın kendi nefsiyle değil mi? Tam olarak öyle. Alevi Bektaşi duaları olan gülbanklar genellikle bismişah ile başlar ve odağını tamamen bireyin ahlaki yolculuğuna çevirir. Mesela şu örnek çok temel bir çerçeve çizer. Bismişah, Allah Allah! Hak Muhammed Ali yardımcın, Hızır yoldaşın ola. Burada bir yolculuk metaforu var sanki. Yardımcı ve yoldaş kelimeleri e, bunu düşündürüyor. Kesinlikle. Bu Gülbank'ın şifrelerini çözdüğümüzde manevi bir yolculuk haritası görürüz. Hak Muhammed Ali üçlemesi bir yardımcı yani bir rehber, bir pusula olarak konumlandırılır. Hızır ise o yolculukta dara düştüğün anlarda yetişen bir yoldaştır. Yani bu doğa Hayat yolunda yalnız kalmaman, manevi bir koruma ağının içinde olman dileğidir. Ama en vurucu örnek, inancın ahlaki temelini doğrudan duaya dönüştüren şu gülbanktır. Elinden, dilinden, belinden kimse incinmeye, edep erkan üzere büyüyesin. Odağın ne kadar değiştiğini gösteriyor. Mükemmel bir özet. Burada istenen şey zenginlik ya da güç değil. Ahlaki bütünlük ve toplumsal uyum. Bu dua, bir bireyin topluma verebileceği en büyük zararların kaynaklarını, yani el, dil, bel, kontrol altına alma telkinidir. Bir insan için istenebilecek en büyük erdem budur bu inanca göre. Anadolu'nun merkezinden, Çetin doğusundan ve ahlaki merkezinden geçtik. Peki ya kıyılara, denize ve bir zamanlar vatan olan ama artık olmayan topraklara uzandığımızda bu umutlar nasıl ses buluyor? Yolculuğumuzu Karadeniz ve Balkanlar ile tamamlayalım. Karadeniz'de coğrafyanın ruhu dualara da siniyor. Her şey pratik, neşeli ve doğayla iç içe. Mesela hamsi gibi kıvrak, mısır gibi bereketli oluşağım. Metaforlar doğrudan yerel yaşamdan ve coğrafyadan besleniyor. Hamsi, denizdeki canlılığı, kıvraklığı, zekayı ve bereketi, mısır ise toprağın bereketini simgeliyor. Dua bile pragmatik ve o coğrafyanın enerjisini taşıyor. Balkan göçmenlerinde ise bu neşeli pragmatizmin yerini sanki derinden gelen bir hüzün alıyor. Kaynaklardaki dualarda göç travmasının etkisiyle vatan, birlik ve huzur temaları öne çıkıyor. Bir muacir ninesinin şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Allah ayırmasın be kızanım, gurbetlik zor, Allah bir daha göstermesin. Bu dua bir yersizlik, bir köksüzlük kaygısına karşı bir arada kalma arzusunu yansıtıyor. Burada temel kaygı ne kıtlık ne de güçsüzlük. Temel kaygı ayrılık. Ailenin dağılmaması, sofranın birlikte kurulması, aynı dili konuşanların bir arada kalması en büyük hayır duası haline geliyor. Bu, yaşanmış bir acının bir daha asla tekerrür etmemesi için edilmiş bir yemin, bir yakarış. Peki, tüm bu coğrafyaları, dilleri, inançları ve kaygıları gezdikten sonra elimizde ne kalıyor? Bütün bu farklılıkları birleştiren ana fikir ne? Kaynak belgedeki karşılaştırma tablosu bu konuda çok aydınlatıcıydı. Yörük için temel kaygı kıtlık, Kürt ya da terekeme için dağılma, güçsüzlük, Balkan göçmeni için ayrılık. Hepsi farklı yerlerden korkuyor ama sanki hepsi aynı yere varmak istiyor. Kesinlikle öyle ve hepsini dil bilimsel olarak birleştiren sihirli bir ortak nokta var. Dualarda kullanılan asın, esin, ola gibi istek kipinin gücü. Bu çok önemli bir detay. Bu kip sadece bir dilek belirtmiyor. Geleneksel inançta bu geleceği şekillendirmeye yönelik büyülü bir emir veya oldurma gücü taşıyor. Yani yaşlılar torunlarına dua ederken sadece bir umudu dile getirmiyorlar. Adeta sözün gücüyle bir gelecek projeksiyonu sunuyorlar. O geleceği oldurmaya çalışıyorlar. Yani sadece bir temenni değil, bir tür sözlü inşa faaliyeti. Tam olarak bu. Sonuç olarak Lazbalıkçı'nın deniz metaforuyla, yörük çobanın süt metaforunun, Kürt ninenin ya yakarışıyla, Alevi dedenin hızırdan vedet ummasının ardında hep aynı evrensel ve zamansız arzu yatıyor. Gelecek neslin güvenliği, refahı ve mutluluğu. Farklı kelimeler, farklı diller, farklı kaygılar ama hep aynı kalp atışı. Sözün büyüsünden başlayıp Anadolu'nun dört bir yanındaki umutlara uzanan bu yolculuk, bu sözlü mirasın ne kadar derin ve ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Kaynakların da altını çizdiği gibi modernleşme, şehirleşme, kuşaklar arası bağın zayıflamasıyla bu gelenek de sessizleşme tehlikesi altında. Bu yüzden bu derlemeler ve bu konuşmalar çok kıymetli. Unutulmaya yüz tutan bir hafızayı canlandırıyor. Ve bu da bizi son düşünceye getiriyor. Bu derinlemesine incelemenin sonunda size doğrudan bir soru yöneltmek istiyoruz. Tüm bu duyduklarınızdan sonra aklınızda kalan, belki de çocukken size en çok söylenen bir hayır duası var mı? Ya da daha önemlisi, bugünün dünyasında sizin bir sonraki kuşağı aktarmak için kuracağınız o sihirli cümle ne olurdu? Bu sözlü geleneğin sizin hayatınızdaki yeri ve geleceği ne olacak?